ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنقار يؤديه إليك ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دلت عليه قائما ذلك بأنه القار ليس علينا Sebi'ilun ve yakulûne alallâhi'l-kezib ve alallâhi'l-kezib ve Ehli kitaptan öylesi de vardır ki ona yığınla altın emanet etsen onu sana iade eder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar bir altın emanet etsen tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler, ehli kitap olmayanlara yaptığımız haksızlıklar hakkında üzerimize bir yol, bir vebal yoktur demeleri sebebiyledir. Ve onlar hakikati biliyor oldukları halde Allah'a karşı yalan söylüyorlar. <gülüyor> Hayır. Kim sözünü yerine getirir? Ve günahlardan sakınırsa hiç şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. <gülüyor> Oursu peygambere iman hususunda Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir fiyata dünyalık mefahate satanlar var ya işte onlara ahirette bir nasip yoktur. Hem Allah onlarla konuşmaz. Hem kıyamet günü onlara rahmet nazarıyla bakılmaz ve onları günahlardan temizlemez ve onlar için pek elenli bir azap vardır. Ve <gülüyor> Vamaz Gerçekten onlardan ehri kitaptan bir fırkada vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken doğru kelimeyi değiştirerek dillerini eğip bükerek ve Allah tarafından olmadığı halde bu Allah katındandır derler bu surette onlar Allah'a karşı bile bile yalan söyler. ibad <gülüyor> Bir insan için Allah ona kitap, hikmet ve peygamberlik versin de, sonra o kimse insanlara Allahı bırakıp bana kul olun desin. Bu olur şey değildir. Fakat bir peygamber ancak şöyle der: Öğrenmekte ve öğretmekte olduğunuz kitap sayesinde rabani ilim ve ihsanla kulluk ederek Rabb'e mensup olan kimseler olur. وَلَا <gülüyor> يَأْمُرَكُمْ Bir peygamber size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman kimseler olduktan sonra hiç size küfrü emreder mi? <gülüyor> يَسَأْتِقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ قَرَوْتُ Size kitap ve hikmetten her ne versem, sonra size beraberinizde olanı tasdik edici bir peygamber gelse, mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım edeceksiniz diye sağlam söz aldığında, ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi yüklendiniz mi? buyurdu. Onlar, ikrar ettik dediler. Allah, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Artık kim bundan sonra yüz çevirirse işte onlar fasıkların ta kendileridir. O halde Allah'ın dininden başkasına mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa isteyerek veya istemeyerek ona teslim olmuştur ve ancak ona döndürüleceklerdir. Oul Amin billahi ve ma anzil علينا wa ma anzil ala Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Lusayt wa ma ati Musa wa Isa wa Nabiyyun وَمَا اُوتِيَ Resul, de ki, biz Allah'a, bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere ve Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasında fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olan kimseleriz. Ve men ve <gülüyor> kim de İslam'dan başka bir din ararsa artık kendisinden asla kabul edilmeyecektir ahirette ise o hüsrana uğrayanlardan olacaktır ve şehidû ve şehidû İman edip peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Çünkü Allah zalimler topluluğunu küfürlerindeki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. İşte onların cezası şüphesiz ki Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır <gülüyor> Onlar orada cehennemde ebedi olarak kalıcıdırlar onlardan ne azap hafifletilir ne de onlara rahmet nazarıyla bakılır <gülüyor> ancak bundan sonra tevbe edip hallerini ıslah edenler müstesnadırlar hiç şüphesiz ki Allah gafur çok bağışlayandır rahim çok merhamet edendir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِلْمَالِهِمْ ثُمَّ ازَّادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٓئِكَ هُمُ Şüphesiz ki iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin son nefesteki teybeleri bu yüzden asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar ise dalalete düşenlerin ta kendileridir. İnnel lezîne kefer ve mâ turvamul kuffârun felen min فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Muhakkak ki o inkar edip kafir kimseler olarak ölenler var ya Dünya dolusu altını kendisini kurtarmak üzere feda edecek olsa, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar için pek elemli bir azap vardır ve onlar için yardımcılardan da kimse yoktur. <gülüyor> Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sarf etmedikçe gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz artık şüphesiz ki Allah onu hakkıyla bilendir.